İklim için. Paris Sirvesi'ne doğru iklim hareketleri ve politikaları güncel. Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. <Gülüyor> Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Ştiftung Merkator girişiminin katkıları. Herkese merhabalar. 94.9 açık radyosunuz ve iklim için başladı. Ben canton Bil ve Ömer Madra ile bugün yine karşınızdayız. Özgecan Karan'ın başına bir radyo için gelebilecek en kötü ikinci hastalık geldi. Sesi kısıldı. Bu hafta yok. Ama biz kaldığımız yerden... Devam edeceğiz iklim için hareketini anlatmaya ve iklim değişikliği ile alakalı politikalardan ve son gelişmelerden bahsetmeye. Evet Nuriye Oktay'a da teşekkür edelim destekçimiz. Ve hemen başlayalım. Aslında iki ayrı haber var. Bir tanesi Senegal sahillerini iklim değişikliğini yuttuğuna dair bir haber. Euronews kaynaklı. G7 zirvesinde küresel ısınmanın iki dereceyle sınırlandırılması hedefini kabul ettiler. Sanki çok mühim bir şey yapılmış gibi. Artık harekete geçme zamanı diye başlıyor haber ve... ...yıkıcı sonuçlarının Senegal'in Rufik kentinde görmek mümkün deniyor. Bir bölgede deniz suları, yerleşimleri, otellikleri, otelleri ve mezarlıkları adeta yutmakta olduğu belirtiyormuş. Evet, yani mezarlıklar gidiyor... Ee... Bu konuda mücadele eden gönüllüler var. Bunlardan bir tanesi Salio Nidoe. Burada mezarlığın sadece küçük bir bölümü kaldı. Büyük bölümü ise şimdi denizde. Denize giren çocuklar kemik bulduklarını söylüyorlar. Bu oldukça kötü bir durum demiş. Evet, yılda bir iki santimlik bir erozyonla sahiller eriyip gidiyor. Mücadelede de çok zorluk oluyor. Üstelik de birçok böyle turistik bölge ama evet. artık turizm meselesi. Olayın ticari, büyük, ticari kısmı da var. Ee, bir, bir de otel sahibi konuşmuş mesela bu Euroneys'in haberinde. Alina Isis demiş ki e, buraya denize girmek için gelen tatilciler plajı göremeyince ülkelerine geri dönüyorlar. İşte bu yüzden oteller iş yapamaz hale geldi. Çünkü artık müşteri gelmiyor. Yani bir otele gidiyorsunuz tatil yapacaksınız denize gireceksiniz diye. Kemik buluyorsun denizde. Evet kemikten daha ziyade e, deniz göremiyorsunuz otelin etrafında bildiğiniz yerlerde. İlginç ve trajik bir hale geliyor. Yani çok e, önümüzdeki yıllarda çok uzun zaman sonra ulaşabilecek bir felaketten ve e, olumsuzluklardan bahsetmiyoruz iklim değişikliği denildiği zaman. Şimdi şu anda olmakta olan olaylar şu anda karşımızda okuduğumuz haberler içerisinde bu Senegal'den evet, de. Bir kötü haber de Cumhuriyet'ten aldığımız bir haber NASA Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en önemli uzay ve havacılık araştırmaları merkezi. Bir meta analiz dedikleri şey yapmış ve 21 farklı iklim modelini değerlendirip 100 yıl sonunda ne olacak diye haritayı sıcaklık haritası hazırlamış. Şu anda 350 ppm'de milyonda parçacık sayısı olarak öyle ölçülüyor atmosferdeki ısıtıcı karbon parçacığı yani seragazı Gaz'dan şeyler karbondioksit bu 350'nin üzeri zaten son derece tehlikeli hatta altı olsa iyi olur yoksa 350'nin üstü garanti ediyor. 2 ee, derece ve üstünü evet. bu tabii 900'e çıkmış olacak. Eğer bu şekilde devam ederse. Evet. Şu anda ortalama dünya ortalaması artık her an 400 civarında yılın sonundan bahsediyoruz. 900, 900 ppm'e çıkması beklenen tarih. Evet. Yani o zaman 45 derece sıcaklıklar gündüz gölgede her zaman olabileceği belirtiliyor. E, yalnız bunu şöyle de değerlendirmek lazım. Yani Yüzyıl sonu mu daha çok var. Yani ortalama insanın e, e, hepimiz için geçerli olan bir anlayış bu. Evet. Nasılsa daha var idare ederiz şeklinde ama bu şey bu düşünüş tarzı şey dikkate almıyor tabii. E, bu zaten 0.8 nokta 0 yani 1 derece bile olmayan yüze son 150 yıldaki artış ki giderek artıyor bu, hızlanarak artıyor. Son 30 yılda müthiş bir sıcaklık artışı ve okyanuslarda da asitlenme artışı oldu, artarak artıyor. Bu Yüzyılın sonunu bulmadan e, illa 900 parçaca yükselmiş olmadan da mesela önümüzdeki 15-20 yıl içinde daha çocuklarımız yeni böyle büyürken filan şeyi görebileceğiz. Çok büyük felaketlere yol açabilecek bir sıcaklık artışını olacağız. Yüzyılın yani sonunu beklemek gibi bir anlayışa katıyan. Yani bilim öyle evet. yapıyor. Öyle ver, vermeyi tercih ediyor. Ama, ama bu... başlangıcı da ortada. Yani biraz önce Senegal haberini okuduk. Evet. Şimdi ve burada yani. Çok önemli bir şey. Ve her ülkede kendi iklim felaketiyle karşı karşıya kalıyor. Tarihinde daha önce görülmemiş. Sadece geçtiğimiz hafta sonunda Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te meydana gelen selden ötürü hayvanat bahçesinden kaçan hipopotamlar sokaklarda dolaşıyordu. Aslanlar, kaplanlar, kurtlar hepsi. Evet sonra öldürdüler kurtları ama e, gene bu sel felaketinde en az 12 insanın da öldüğü gene haberler içerisinde geçti. Evet şimdi kötü haberleri... Yani ...bunlar kötü diye bakacak... ...uyarı diye de almak çok mümkün tabii... ...ama iyilerine bakacak olursak... Yani ...Bond'da... ...iklim e, görüşmeleri... E, ...toparlandı... ...ve özellikle de... ...kömür karşıtı aktivistler de... ...Alman grubu... ...Ende Gelende... ...adında... E, ...bir grup var... E, ...baya konferans merkezinin... ...hemen dışında... Büyük Rhineland'daki büyük kömür madenlerine karşı büyük kitle gösterisi yaptılar. Ve şimdi Avrupa'daki en büyük karbondioksit kaynağıymış. Emisyonları, salınımları kaynağı. bunun da sadece 40 kilometre ötesinde. Şimdi Hoda Baraka yazmış bir önemli yazı var. Hoda Baraka 350 örgütünün. Halkla ilişkilerini yürütüyor Haberleşmeyi yürüten birisi Geçen yıl kendisiyle de tanışma Fırsatımız olmuştu New Gittiğimiz zaman O da berbaka diyor ki Bu hafta Yani daha doğrusu Bond'a geçen hafta Sonuçlanan Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinin resmen sonuçlanan e, kapanış toplantısında kendisi de konuşma yapmış. O da Berak'a. Ve şunları söylemiş. Bu hafta demiş ve bundan geçtiğimiz birkaç ay inanılmaz bir iklim eyleminde, bütün dünyada iklim eylemlerinde momentum yükselmesi, yükseliyor kitlelerin şeyi ve iklim eylemi havada seziliyor. Çok daha fazla şey yapılması gerekiyor ama ...mutlaka beklediğimiz gelişme... ...gelecektir demiş... ...yani hem sıradan insanlar... ...hem iş çevrelerinden de... ...hem de... E, ...inanç gruplarından da... ...kiliselerden de, yerlerden de... ...hatta bazı politikacılardan da... ...artık fosil yakıtları... ...kömür, petrol ve doğalgazı... ...bir yana bırakıp... ...yüzde yüz yenilenebilir enerji... ...içeren bir geç, geleceğe... ...yönelme eğilimi açıkça görülüyor... ...demiş ve bu sürecin e, bu süreçte yapılan başarılanlar bu geçişi zorlayacak şeylerin 3 sayfalık bir listem var ama hepsi sınırlı zaman olduğu için birkaç örnek vermekle yetineceğim demiş. O da Baraka birincisi fosil yakıttan bu divestment denen yani yatırımların çekilmesi Paraların yenilenebilir enerjiye ya da başka şeylere yatırılması ama asla bu petrol, kömür yatırımlarında Yok gelir var. elde etmek için kullanılmaması için büyük bir hamle kazandı. Geçen hafta özellikle Norveç'in 900 milyar dolara yakın hükümet fonları yani 890 milyar dolarlık e, emeklilik fonları yaklaşık 9 milyar dolarlık kömür yatırımını çekmiş kömürden onu söylemiştik zaten programı. onu Hoda Baraka hatırlatıyor geçen ayda Oxford Üniversitesi Edinburgh Üniversitesi Georgetown Üniversitesi Amerika'da e, sigorta şirketi Büyük Aksa ve başkaları e, ve benzer yatırım çekme e, şeyleri yapıyorlar girişimleri içinde bu çok önemli büyük fonlar bunlar çünkü ve büyük şirketler üniversiteler Oxford'da dünyanın en eski üniversitelerinden biri hepimizin bildiği gibi ve kredi agrikol gibi bankalarla da yeni e, kömür yatırımlarını finanse etmeme kararları da çıkmış ve bütün dünyanın dört bir tarafından devam ediyor bunlar diyor o da e, Barakaya da şeyi de ilave edelim aslında ilginç bir şeydi. Türkiye'de de 80 termik santral diye dört bir tarafında Türkiye'nin böyle hesaplar vardı ve muhalif partilerde büyük ölçüde bunun fosil yakıtlardan uzaklaşma gibi bir şeyde seçim kampanyalarında konuşmadılar. Bunu da söylemiştik. Evet. Bunu da ekleyelim. Ama bir diğer taraftan da bunlara karşı duran hareket de devam ediyor. Mesela Tekirdağ Ergene ilçesinde yapılması planlanan bir başka termik santral var. Ee, bunu istemeyen grup e, chat bilgilendirme toplantısı te, toplantısı öncesinde bir eyleme imzaatlar, ellerinde pankartları belediyenin dün salonunun önüne gelmişler. Ve Santral'e karşı çıkarken annesiyle eyleme katıldığı söylenen 10 yaşındaki Melek Çabuker de gözyaşlarına hakim olamamış Radikal'in haberine göre. Çet toplantısı da bu tepkiler e, üzerine ertelenmiş. Çok önemli bunlar tabi. Afşin Dramatik Elbistan'da ve... da Oradan... büyük bir mücadele de devam ediyor. Çünkü orada da artık büyük, siyah bile değil. O kömürün rengi, kahverengi linyit olabilecek en kirli sadece işletenlere kar bırakacak olan onun dışında dünyaya ...sonsuz bir yıkım getirecek olan bir şey. Evet ama vazgeçmiyorlar. Mesela Manisa'nın Soma ilçesinde Yirca mahallesinde termik santral yapmak için... ...6666 zeytin ağacını kesen Kolin firması, Kolint adlı firma... ...Danıştay'ın iptal kararıyla bir başka bölgede termik santral kuracağını duyurmuştu... ...bunun için ilk adımı da atmış. Ama ona karşı mücadele devam ediyor. İşim, evet. Ben Hoda Bara'ya da kısaca dönecek olursam... ...IKEA mesela... ...şirketlerden de hareketlilik var... ...doğru yönde de, diyor... ...Barak'a... ...IKEA geçenlerde... ...bir milyar avroluk bir iklim... ...finansmanında bulunacağını söylemiş. Yani diyor ki... ...zengin ülkeler alınmasın... ...gücenmesin ama eğer bir... E, ...mobilya şirketi... ...bir milyar avroluk bir taahhütte... ...bulunuyorsa siz de muhtemelen... ...ey büyük ülkeler... ...zengin ülkeler daha iyisini... ...herhalde yapabilirsiniz diyor. Bazı politikacılarda aslında... ...yalnız bu devreye... ...katara girmeye... Kat, ...katılmaya başladılar demiş... ...Barak'a mesela... Ee, G7 liderleri böyle şeyde dağda olmuş. Dağ havası yaradı galiba diyor. G7 liderlerinin bir kısmı da fosil yakıt çağına bir son ver taahhüdünde bulunmuşlar. Dekarbonize edeceğiz. Kösel ekonomiyi yani karbonundan çıkaracağız ve enerji sektörlerini de transformasyonunu yapacağız demişler. Tabii e, Türkiye'de gene de bu enerji sektörlerinin e, transformasyonu yenilenebilir enerji e, Transferi konusunda tık yok henüz çok evet. az bir şey var. Üstelik de Cumhuriyet Halk Partisi (HDP) ve MHP partilerinin de şeylerini de seçim şeylerini de yaptık. Çok önemli bir e, kıpırtı yok orada. Şeyden de World Wide Views diye bir kuruluştan yeni veriler de. ...büyük bir talep olduğunu dünyada gösteriyor. Artık inkar edilemez bir şey yol haritasında. Yani yüzde sekseni dünyadaki insanların... ...iklim değişikliği konusunda son derece kaygılı olduklarını... ...ifade ediyorlarmış bütün araştırma. Yüzde seksen. Senin de biraz önce gözyaşlarına bulan ...kız çocuğundan bahsettiğin gibi. Ve yüzde altmış sekizi vatandaşların iklim değişikliğinin iklim değişikliğiyle mücadele edersek hayat kalitemiz yükselir diye düşündükleri de belirtilmiş. Bu da 3'te 2'den fazlası ediyor. Bu da çok önemli. Bir de Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun İTUK'un açıklaması her 10 kişiden 9'u iklim eylemine geçmesini istiyorum, hükümetlerinin harekete geçmesini. Bunlar önemli şeyler. Tabi gelecek hafta çok önemli bir şey daha olacak. Şimdiden sızdı Papa Enciklada denen büyük bir genelge. Çok ender papalıkların, papaların çok çağlarda çok sık görünmeyen bir uyarı yayınlayacağı ortada ve ahlaki olarak da. Muhakkak bu bir yükümlülüktür diyorlar. O da çok önemli. Yani bayağı patlayıcı bir müdahale Papa Francesco'dan deniyor. zaten adını da çevrenin koruyucusu olan azizden alıyor. Assisili Francesco'dan, her şey iklim değişikliği tartışmasını derinlemesine etkileyecek ve dönüştürmesi bekleniyor. En Silicle deniliyor. Papa'nın Katolik psikopozlara gönderdiği genelgeye bu genelge, genelge sızdı. Ve Papa burada doğrudan olarak dünya sis, ekosisteminin çökmek üzere olduğundan bahsediyor. Bunun temel sebebinde küresel iklim değişikliği, insan kaynaklı olan küresel iklim değişikliği olduğunu da söylüyormuş. Evet ortak varlıklarımıza sahip çıkalım diyorlar. İklim değişikliği büyük sağlık sorunları. Da. Bir de Lancet dünyanın en saygın şeyi tıbbi dergisi The Lancet'te sağlık üzerine büyük etkileri olacağını söyleyen bir raporu yayınlamaktaymış. Yayınlamış ya da tam görmedim ama Raşit Tükel de bize ondan bahsetmişti. İl Üniversitesi kampüsünde yaptığımız kuluçka merkezinde yaptığımız toplantıda bulunmuş. toplantısını evet. anlatmıştı ve insanlar da yürümeye devam ediyorlar. Mobilizasyonlar, seferberlikler Avrupa'da ve bütün dünyada devam ediyor. Daha bu gün diyor en de gelen de işte biraz önce bahsettim o da eee Bar ende Yelenge kömürlere karşı büyük bir şey yapmış. Ayrıca kanolarıyla büyük şele karşı büyük bir gösteri yapan yerliler var. Ayrıca da 92 yaşındaki ve 80'in üzerinde 89 yaşındaki büyük annelerin öfkeden kudurmuş büyük annelerin kendilerini gözaltına aldıracak sivil itaatsizlik eylemleri bu şeyin önünde. Hem de hiç kendi topraklarıyla ilgili değil, kendi arsalarıyla ilgili değil. Doğrudan doğruya kuzey kutbunda Şel'in araştırmaya girmesini engelleyen büyük anneler var. Bu hepimize örnek olacak. Bunu ben Hodaborakadan söylediklerine ekledim. Bir de iklim aktivistleri Tate Modern galeride de bütün gece BP sponsormuş galiba, değil mi? BP en büyük sponsorlarından bir tanesi Tate'in. Ee, yani bir hareket doğdu burada. Ee, Liberate Tate diye. Tate'i özgürleştir. Çünkü 2010 yılından bu yana e, BP'nin sponsorluğunda yaklaşık 224 bin pound civarında sterlin evet. civarında bir para e, geliyor BP'den. Dünyanın en büyük petrol şirketlerinden, fosil yakıt şirketlerinden bir tanesi olan BP'den e, Tate Müzesi'ne. E, bununla da alakalı bir aktif e, bir Performans gerçekleştirmiş eylemciler. Yerlere yazılar yazmışlar. Bütün distopik romanlardan aldıkları parçaları yerlere yazmışlar. Ve polis de müdahale edememiş sivil bir eylem olduğu gerekçesiyle. Tabii bir de şey bu tabi. Yani, e, baya iş yapmışlar. Evet baya iş yapmışlar. Son bir de tanıtım, şey, duyurumuz var. E, İklim için hareketi geçtiğimiz hafta Perşembe günü Hande Akkan ve öğrencileriyle beraber bir konser gerçekleştirdi. Onun, konserin gerçekleşmesinde pay, e, rol oynadı. Ee, bu beraber gerçekleşen konseyin iyi geçtiğinden bahsedebiliriz. Hande Akkan da zaten bahsedecektir muhtemelen bu programdan bu geçen e, performansten bugün. Bir diğer etkinlikse yaklaşmakta olan bir diğer etkinlikse İstanbul'un e, yeryüzü pazarının haberi duyurusu. E, İstanbul'un en geniş orman ve tarım alanlarına sahip Şile'de herkes heyecanlı deniliyor bu duyuruda. Üreticiler ve sivil toplum kuruluşları devlet kurumları ve Şile Slow Food e, Palamut Birliği tek bir amaç için bir araya gelmişler. İyi, temiz ve adil gıda. Bunun açılışı da 21 Haziran 2015'te olacakmış. Pazar günü e, Şile Doğal Ürünler Pazar alanına herkesi çağırıyorlar. E, yeryüzü sofrasında iftar yemeğinde buluşmayı çağırıyorlar aynı zamanda. E, i̇ttiğim için hareketinin de duyurularını muhtemelen burada görebileceksiniz. Evet, evet böylece bitirebiliriz. Önümüzdeki haftada kaldığımız yerden ben devam, devam etmek edeceğiz. Etmek Nuriye Oktay'a da çok teşekkür ederim destekçimize. Görüşmek üzere. Moş çakalım. İklim için. Paris sirvesine doğru iklim hareketleri ve politikaları güncesi Hazırlayan ve sunanlar Özge Can Kara ve Murat Can Tombil. Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikaday Merkezi ve Stiftung Mercator girişiminin katkıları.